Bu dünyada en çok haksızlığa ve musibetlere uğrayan peygamberlermiş diye duydum. Bu doğru mudur? Başımıza gelen musibetlere sabretmenin dinimizdeki yeri nedir? Değerli hocamız cevaplarsa çok seviniriz demişler. Evet. Allah sevdiği kulu sınar, imtihan eder. Hani bela deriz ya, hı hı. E, bela aslında iptila değil mi? E, bazen olumsuzlara katlanmak da, Ha, olumsuzluklar, biz biraz önce söylediğim bir cümle vardı. E, bizden kaynaklı olabilir insan eliyle. İhmalleri ve kusurları sonuçluğa bir olumsuzluk evet. şey yapmıştır. O ayrı evet. bir şey. Ama böyle olmamasına rağmen bazen elimizde olmayan nedenlerle de bazen ne yapabiliriz? Sınanabiliriz. Peki Allah'ın sevdiği kulları eğer peygamberler olduğunu veya diğer evliyaullah'tan veya iyi kullarının başına gelen bazı olumsuzlukları da bir sınama olarak, yani sınav olarak değerlendirmek lazım Pey Peygamber Aleyhissalatu vesselamlar geçmişte ümmetlerinden çok eza ve cefa görmüşlerdir. Bir ayet hatırlıyorum da yani ne diyor? Eee kudibet rusulun min qablik. Yani başka ayetlerde var da şu anda tam hafızamda şey yapamadım toparlayamadım. Evet, diyor hocam. ki senden önceki peygamberler hep yalanlandılar. Yalanlandılar. Yani daha doğrusu iftira atıldı kendilerine. Yaptıkları, getirdikleri ondan sonra nübüvvet veya risalet inkar edildi. Dolayısıyla bir takım eza ve cefalara unoldular, düçar oldular. Peki o zaman senin de başına benzer hadiseler gelirse geçmişte böyle şeyler oldu diye peygamberimize Kur'an'da uyarılar vardır. Böyle ki oldu ve Resulullah sabretti. Yani, değil mi hocam? Önemli olan, önemli olan sınav olarak görüp başımıza gelen felaket ve musibetleri aşabilecek noktada tabii ki çareler arama koşuluyla sabretmek ve bu sınavı başarıyla geçmenin yollarını aramak esastır. Evet. Sabrettiğimiz takdirde de bir mükafat muhakkak alırız mutlaka, değil mi hocam? Mutlaka.